どうもありがとうございまし م アハラカディスティン・ビラリアゲテルディアドブル・モフラッド・アドブジャイズ・ンジェシャラ・アッライブ・サイン・デデスイ・イブネ Sayyiden ödeyen haktan rubatinin eline göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Sizden hiçbiriniz arkadaşınızın herhangi bir eşyasını ne şakıttan ne de ciddi olarak alsın. Sizden biriniz arkadaşının bastonunu aldığı zaman onu kendisine geliversin. Evet. Kardeşlerim, İslam bir Müslümanın <gülüyor> ...hayatında... ...her safhasını düzenleyen bir dildir. <Gülüyor> Ve insan... ...toplumsal bir varlık olması hasebiyle... ...toplum içerisinde... ...insani ilişkilerde bulunan... ...sosyal bir varlık olması hasebiyle... ...tabii ki her zaman... ...ciddi... ...veya asık suratlı...、E, ...davranan birisi... ...olması zaten ne yapılamaz... ...beklenelemez... İnsanın tabiatı gereği tabii ki bazen eğlenecektir veya eğlenecek şeyler yapacaktır veya bazen oyunlar oynayacaktır. İslam bunlara ne yapmaz? Müdahale etmez. Ama İslam'ın müdahale ettiği yer ne zaman ki insanların hakkına tecavüz eden veya insanları hoşuna gitmeyen veya şeriatın yasak konduğu belli şeyler varsa, İslam ne yapar? Oyun ve eğlence bile olsa belli bir çizgi çizer. Yani tıpkı Allah Resulü Selam'ın her、e, kralın bir koruluğu vardır, bir bahçesi vardır. Allah'ın koruluğu bahçesi nedir? Allah'ın haramlarıdır buyurduğu gibi Aleyhisselam. Tabi ki oyunda oynayacağız, eğlence de yapacağız, eğleneceğiz de ama oyunumuz da, eğlencemiz de Allah ve Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dolayısıyla İslam Şeriatının çizdiği o sınırlar içerisinde olması gerekir. İşte böyle bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki sakın diyor sizden biriniz arkadaşının metasını kardeşlerin meta denildiği zaman faydalanınan ve Elde etmek isteği olunan, bulunan, tıpkı yemek gibi veya ne bileyim bir ev eşası gibi veya başka bir şey gibi olan her şey meta'dır. Allah nasıl diyor ki böyle bir şeyi, yani bir kimseye ait olan ve bir kimsel insanların faydalandığı bir şeyi ciddi de olsa, şakayla da olsa sakın almayın diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir kimse birinin eşyasını kullandığı bir malını ne olursa olsun en ufaktan en büyüğüne kadar ki Allah Resulü Selam en ufak bir şey olan asadan yani birinin elindeki değnekten misal veriyor Allah Resulü Selam.、Ha、belki de alınsa veya atılsa belki de adam hemen gider bir daldan onu ne yapabilir tekrar elde edebilir. Ama en ufaktan misal veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki bunun büyüğünü varın siz düşünün. Ne diyor? Şakayla da olsa, ciddiyle de, ciddi de olsa sakın birisinin eşyasını almayın. Eğer ciddi olursa zaten bunun adı nedir? Hırsızlıktır. Şakayla olursa da ne yapar? Kişiler arasında kin, nefret ve düşmanlık meydana gelir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şayet sizden biri arkadaşının, kardeşinin, dostunun asasını bile alsa, yanındaki yani elindeki sopasını bile alsa onu hemen ne yapsın? Arkadaşına geri versin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Neden? Dediğimiz gibi çünkü o kişi arasında o kişiler arasında düşmanlık buğuz, kin ve nefret ne yapabilir? Meydana gelebilir. Ya bu Dawud da gelen bir rivayette diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatuhu Sallam sahabesiyle birlikte bir yolculukdaydı, bir seferdeydi diyor. Ve bizden bir adam uyudu diyor. Arkadaşları gittiler, iple ona bir şeyler yaptılar ve uyuyan adamı ne yaptılar? Korkuttular. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatuhu Sallam Bir Müslümana, bir Müslümanın bir Müslümanı korkutması helal değildir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani bu bakımdan eğer birileri şaka yapıyorsa ve birileri gülüyorsa, diğer şaka yapılan kimsenin de gülmesi gerekir ki o zaman bu olayın adı şakadır kardeşlerim. Yani şakada eğer bir taraf gayet ciddi hatta bozuluyor, veya、e, içerisine kin ve nefret doğuyor, doğuyor karşıtaki taraf ka şaka yaptım diyerek gülüyorsa bunun adı şaka değildir kardeşlerim. Şaka her iki tarafın da güldüğü mizah anlayışıdır kardeşlerim. Yoksa bir tarafın güldüğü, bir tarafın ise sinirlendiği şeyin adı şaka değildir kardeşlerim. Yoksa bizim dinimizde mizah vardır kardeşlerim. Mizah yapabilirsiniz. Ama bu Şaka denildiği zaman denildi dediğimiz gibi bir taraf gülüyor, bir taraf ise sinirleniyorsa bunun adı şaka diye diyor, bunun adı kulak kırık kardeşler. Ki rivayette de olduğu gibi bu adam korkuyor, sinirleniyor, diğerleri ise ona gülüyor. Allah Resulü sana bir Müslüman'ın bir Müslüman'ı korkutması helal değildir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vassalam. Evet. 242 numaralı rivayet. Ayrıca、işte, rehberlik edenin sevabı. <gülüyor> Ebu Mes'e'le'nin sadez-i allahu aleyhi ve sellem'e şöyle demişti. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip dedi ki, hayvanın bitkenlikte ila zalan edemez oldu. Bana bir bine hayvan, hayvanı ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana verecek bir hayvanım yok. Fakat sen olan kimseye git. Herhalde o sana bir hayvanını verir. dedi. Bunun üzerine ağır zaman gitti. O da kendisine bir bine kayvanı verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir hayrı önderlik yani aracılık ederse ona da o hayrı işleyen kimsenin sevabı gibi mükafat verilir dedi. Evet. Bu tür şey. Evet. Bu Mesut el-Hansari radiyallahu anhu diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, benim binitim o kadar artık bitkin düştü ki, yola devam edecek durumda değil. Öyleyse bana bir tane yoluma devam edebileceğim bir bilek hayvanı, deve, at, neyse ver de yoluma devam edeyim, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşlerim biliyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından birisi de eğer kendisinden bir şey istenilir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de elinde o istenilen varsa muhakkak verirdi. Kendisinden bir şey istenildiği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır dediği vuku, vakı,、e, vuku bulmamıştır kardeşlerim. Hatta bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İhtiyacı olduğu halde bir tane gömlek hediye ediliyor. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam da ona ihtiyacı var. Başka bir sahabe geliyor. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'dan üzerindeki gömleği istiyor. Bu sefer yanındaki sahabeler onu azarlıyor ve adam Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ona ihtiyacı var. Sen bunu bildiğin halde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sen istediğin zaman hayır diyemediğini, diyemeyeceğini bildiğin halde ve onun da ona ihtiyacı olduğu halde neden istiyorsun diye ne yapıyorlar sahabeye kızışıyorlar. Sahabe diyor ki vallahi ben onu ihtiyacım olduğu için istemiyorum fakat öldüğüm zaman kefenim olmasını istediğim için istiyorum diyor. Tabi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkarıyor ihtiyacı olduğu halde o sahabeye veriyor ve hadisi rivayet eden Rabi diyor ki hakikaten o adam öldüğü zaman o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı gömlek ile kefenlendi diyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ahlaka sahibidir ve bizler de onun ümmetiyiz ve örnek alınması gereken de hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu şahıs Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'dan binecek deve istediği zaman diyor ki benim yanımda yoktur. Fakat sen falanca kişiye git, umulur ki o kimse senin istediğini verir diyor. Adam da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolladığı kimseye gidiyor ve o şahıs da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle gelen veya emriyle gelen adama istediğini ne yapıyor? veriyor bir deve veya katır at neyse. Gelip haber verince adam diyor ki şey Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim bir hayra işaret ederse veya bir hayra delalete derse gösterirse bir hayra vesile olursa muhakkak ki o da tıpkı o hayri yapan gibi ecir alır sevap alır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hayra işaret eden bu sözle, fiille veya işaretle veya yazıyla olsun. Hayır dediğimiz zaman övülen bütün hamd edilen veya övülen bütün işlerin adı nedir? Hayırdır kardeşler. Yapılan bütün iyilikler eğer övülüyorsa İslam'da bir yeri varsa onun adı hayırdır. Evet. Şimdi tabii ki Allah Azze ve Celle aleyhisselatü vesselam tıpkı onun yaptığı gibi sevap kazanır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi buradaki her zamanki dersimizde dediğimiz gibi önemli olan nedir kardeşlerim? Niyettir. Eğer niyetiniz salihse ve bir işe de hayra da vesile olmuşsanız o hayri yapan kimsenin aynı aldığı ecir gibi sizde ecir alırsınız. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zaten ne yapıyor? Ona veriyor. İşaret ediyor. Yani bir hayirin işlenilmesine vesile olan sebep olan bir kimse, tıpkı o hayri işleyen kimsenin aldığı gibi sevap alınmış, alır. Hatta bazı alimler demişlerdir ki, eğer bir kimse, bir çocuğun veya bir kimsenin okumasına veya İslami ilim elde etmesine vesile olursa, tıpkı o kimsenin, yani okuyan talebenin, ilim talebesinin aldığı sevap gibi sevap elde eder demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bazı kimseler tabii ki burada fiili yapan yani khayri işleyen asıl adamla ona sebep olan kimsenin ecrinin sevabının bir olmadığını söyleyen alimlerde çıkmışlardır. Fakat kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir eğer bir ameli kabul ederse ona Ondan yedi yüze kadar, yedi yüz misline kadar ne yapar? Sevap verir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin lütfundandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dilediğine lütfeder. Ve rivayette de aynı tıpkı yapan kimsenin aldığı ecir gibi, sevap gibi sevap alır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve her ikisinin sevabından da hiçbir şey ne yapılmaz? Yani yapan kimsenin sevabından da... Hiçbir şey elde edilmez. Muhakkak ki hayır kapıları çoktur kardeşlerim. Eğer bir kimse hakikaten hayır yapmak istiyor ise bir kapı kapanırsa muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapar? Başka bir kapı açar. Mesela bize yardım için gelen bir kimse eğer bizde yoksa bizde böyle bir hayır kapısı yoksa eğer ki bizim selamımızda falan ceye git o sana muhakkak yardım eder. Ve o da onun selamı ile gider ve o da ona yardım ederse tıpkı o adamın yaptığı sevap gibi öbürü de muhakkak ecir alır. Hadis bunu söylüyor kardeşlerim. Tabi ki burada niyet çok önemli. Bir kimse trilyonlar verir ama niyetinde rüya vardır, gösteriş vardır. Allah Azze ve Celle kıyamet günü onun yüzüne bile bakmaz. Ama bir kimse bağışladığı yarım hurmayla bile olsa ne yapar? kendisini ateşten koruyabilir çünkü Allah lütfuyla dilediği kimseye dilediği kadar sevap verendir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 243 numaralı cüvaet. İnsanları affetmek ve kusurlarına aldırış etmemek bağlı. <gülüyor> Emes sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ondan razı olsun cüvaet edildiğine göre Yahudi bir kadın Peygamber Efendisi <gülüyor> Allah'a aleyhissellem'e zehirli bir koyun getirdi. Peygamber ondan yedi. Sonra kadın yakınlık getirilince Hazreti Peygamber'e sahabe sordu. Bunu öldürelim mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Enes demiştir ki ben o zehirli etin etkisinin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına kadar küçük dilinde devam ettiğini bilirim. Evet. Gerçekten ilginç bir rivayet. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin... ...Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi... ...una arsennake... ...illa rahmetellil alemin... ...muhakkak ki biz seni... ...ancak alemlere... ...rahmet olarak gönderdik. Hatta kardeşlerim... ...sahabe zaman zaman gelmişler... ...ey Allah'ın Resulü... ...palancaya lanet et, filancaya kavme lanet et... ...onlar Allah'a inkar ettiler... ...sana uymadılar dediklerinde... 8 1 0ます。 rivayetlerden bir tanesi şimdi hoşgörü derken kardeşlerim bazı insanlar maalesef bu kelimeyi çok yanlış manalar yüklemişlerdir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi nefsi için hiçbir zaman intikamı almamıştır ama ne zaman ki Allah azze ve celle'nin hakkı çiğnenmiş dinine hakaret edilmiş işte o zaman eline kılıcını almış ve cihat meydanında kafirlere dersini vermiştir. Hatta Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki benim rızkım Mısra'nın gölgesi altında kalındır buyurur Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim Hayber günü Hayber'in fetinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudi bir kadın et getiriyor ki Allah Rasulü Vesselam'ın en çok sevdiği Koyunun ön buduydu. Bu kadın eti getiriyor ve getirdiği ete de zehir koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu yiyor. Ve tabi ki kadının niyeti Allah Resulü vesselamı zehirlemek. Ama Allah Azze ve Celle onu koruyor. Ve bu olay meydana çıkınca sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü o kadını öldürelim mi? Allah Resulu Hayır diyor Aleyhisselatü Vesselam ve o kadının öldürülmesine müsaade etmiyor. Bu da Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselamın hoşgörüsüne, merhametine ve sadece ümmetine değil, bütün insanlığa karşı olan merhametini gösteren delillerden bir tanesi. アンホーは、サハベー・アラケン・スンダン・ラズオ・ソン、ハタ・ドゥル・ベン、アラハ・ソル・アレイ・サラー・トゥ・セラモン・キ・ウルムンデ、オドゥル・ハイラ・オカドゥノン・コイドゥオ・ゼーディン、アラハ・ソル・アレイ・サラー・トゥ・セラモン・キュチュプディ・リンデ、レア・ビルマーナ・ダマンダ、ハラ・ドゥル・オムン・イズ・ニク・ル・ドゥル、アレス・ア・ラー・ホーアンホー。 Şimdi kardeşlerim、e, burada Ayşe anamızdan、e, bir rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ey Ayşe diyor hala diyor o hayberde yediğim diyor o etin lezzetini veya、e, o zehri hala diyor dilimde veya damağımda hala hissediyorum diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet burada da her ne kadar Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam kendisini zehirleyen, zehirleyip öldürmek isteyen kadınlara kadına her ne kadar onu öldürme gücü olsa da ne yapmıştır Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam hoşgörüsüyle onun öldürülmesine izin.、E, vermemiştir. Kardeşlerim burada fıkhi bir mesele Yahudi ve Hristiyanların kestiğinden bir Müslüman yiyebilir mi? Ee, sorunun cevabı evet. Bir Müslüman Yahudi ve Hristiyan bir kimsenin、e, kestiği etten yiyebilir. Hatta sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü işte bize et geliyor ve kimlerin nasıl kestiğini bilmiyoruz dediğinde Allah Resulü Aleyhisselam siz Bismillah deyin ve ne yapın onu yiyin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu da gösteriyor ki Yahudi ve Hristiyanların yani kitap ehlinin, ehli kitabın kestikleri ne yapılır? Yenebilir. Yani bu ne demektir? Avrupa'da veya Amerika'da yaşayan bir Müslüman eğer kitap ehli olan yani Yahudi ve Hristiyanların kestiği e, koyundan, e, danadan veya tavuktan ne yapabilirler? Evet. yiyebilirler. Herhangi bir sakıncası. Dinen şer'an herhangi bir sakıncası yoktur tabi işte. Evet.、E, 244 numaralı rivayet. Ve İdmi İhsan Abdullah İbn-i Zübey, Allah bunlardan varolsun minder üzerinde şöyle dediğini işitilmiştir. Af yorunzur, iyiliğe emrer ve cahillerden yük çevir. Araf Suresi 190. ayet okuduktan sonra şöyle dedi. Allah'a yemin ederim. Bu ayeti kelimeyle insanların ahlakından ne alacağımız emredilmiştir. Allah'a yemin edin ki ben insanlardan arkadaşlık ettiğim müddet bu ahlaki esaslara tutunacağım. Evet. Kardeşlerim, Araf suresi 199. ayet kelime de Allah Haziretcilə bir önceki rivayete de alakalı olarak. ウルーキー、クーディアフワウォーミュー・アフィー、ウアリッド、アンジャーリ。インサンダルン、アーラクルランダン、ウェアメンルランダン、イオーランカボレット。ヘルグザン・スズー、ウェフィーレ・ Cahillikte ve aptallıkla onlarla bir olma diyor Allah Azze ve Celle. Sen aff yolunu tut, ilimende, cahillerden, yüz çevir buyurur Allah Subhanahu wa Taala. Kudülfü <gülüyor> af, aff yolunu tut. Kardeşlerim burada biraz sonraki rivayette de gelecek. Aslında、e, af kelimesi bir yerde zorluk kelimesinin zıttı olarak kullanılmıştır. Rivayetten. يَسِّرُوا وَلَا وَلَا 私の言葉を言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う و 言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと و うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う و 言 و と言う و 言 و と و うと言 و と و うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言 و と言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う و 言う ve onların işini kolaylaştır manasına da gelmektedir kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle wa'amur bil-urfi. Kardeşlerim, urf yani mağruf kelimesi Allah'a itaatte, Allah'a yaklaştıracak bütün iyiliklerin, bütün hayırların genel adı mağruf olarak bilinmiştir ki daha önceki derslerimizde de dersimizde de bunun açıklanmıştı. Yani iyiliği, ma'rufu emretmek, Allah adına yapılacak bütün hayırlar, bütün ihsan, bütün iyilikleri manasına gelmektedir. Ee, ma'ruf kelimesi ve insanlara da ne yap? Emri bil ma'ruf yani iyiliği emret ve nehyu anil muntar ve her türlü kötülükten de ne yap? Ee, onları yasakla manasına gelmektedir. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, wa a'ri danil cahilin ve cahillerden de ne yap? Yüz çevir diyor Allah Azze ve Celle. Yani cahillere karşı onların yaptıklarına karşı sabretme, onlara yumuşak davranma ve onlarla yani onların size karşı saldırısına veya konuşmasına ne yapmama karşılık verip de sakın onların seviyesine düşmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Hatta biliyorsunuz kardeşlerin bazı insanlar dini konusunda tartışma yapıldığı zaman ne yapmışlardır? Ben dinimi biliyorum diyeceğe kesinlikle o akılcıt insanlarla tartışmaya girmemişlerdir. O yüzden eğer cahil bir kimsə, aptal bir kimsə, akılcıt bir kimsə sizinle tartışmaya münakaşağa gidiyorsan, sakın onunla münakaşağa girip de onun seviyesine ne yapmayın, düşmeyin diyor. Allah Azze ve Celle. Bir rivayette kardeşlerim Talha ibn Umar diyor ki ben Ata'ya dedim ki senin inyanında insanlar toplanıyorlar ve bazıları heva ehli ve dinlerini ayran insanlar, farklı farklı görüşlere sahip olan insanlar diyor. Fakat ben gerçekten、e, sinirli bir kimseyim, anında hiddetlenebiliyorum diyor ve bazı kötü olan sözler söyleyebilirim. Bunun üzerine dedi ki diyor sakın bunu yapma. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve kulu linnâsi husnâ. İnsanlara güzel ses söyleyin. İnsanlara güzel muamene de yapın dedi diyor、e, o sahabe. Evet kardeşlerim bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh ile alakalı bir rivayet var. Bir daha önce de zikrettik.、E, Abdullah İbni Abbas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 Öyleyse diyor izin al da ben Ömer'e gireyim radıyallahu anh'ın yanına gireyim ve ona bir şeyler arz edeyim dedi diyor. Bunun üzerine o da Ömer radıyallahu anh'udan izin istedi o da yanına girdi diyor. O yanına girince dedi ki ey Ömer vallahi sen bizim hakkımızı vermez ve aramızda da adaletle hükmetmezsin dedi diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'u hiddetleniyor ve adamın üzerine yürüyor. Bunun üzerine diyor ki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 İşte bu şekilde amel edilmesi gereken bir e, rivayet, e, ayettir kardeşim Allah'ın emri. Ki burada da Ömer radıyallahu anh'dir ki vakane vaka fen inda kitabillahi as-salatun. Allah'ın kitabından bir şey okuldumu? Hemen dururdu diyor. Daha ileri. Ya ama böyle yok ama şöyle şöyle anlaşı yok diyor. Hemen dururdu diyor. Orada bitirirdi meselesini radıyallahu anh Allah'tan isinden. Ee, razı olsun. Evet, 245 numaralı rivayet. İbn-i Abbas'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara bilmeleri gerekenleri öğretin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sizden birisi öfkelendiği zaman sussun, konuşmasın. Evet. Gerçekten、e, aslında nebevi bir、e, nasihatlardan bir tanesi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam アリモウエス و ュウウウエスシュウウエラウエスシュウエアリンサンナラディナリラエラカネギルキュウサオナレウエティンドゥアラハラソルアリサラトウエスシュウウエオナラコライラシュウエエエエティンドゥアラハラソルアリサラトウエスラン ki bunu adeti olduğu gereince gereği、e, üç kere tekrar ediyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselat ve sakın zorlaştırmayın. Ondan sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam belki de talim ederken veya birisi öğretmen bir öğrencisine bir şeyler anlatırken、e, tabii ki her insanın bir dersi, bir konuyu anlama seviyesi bir değildir kardeşlerim. Kimisi bir defada anlar, kimi üç, beş, üç defada, kimi beş defada farklı farklıdır. Belki de buna binaen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam fe izâ gâdib-e ahadukum femezkut. Sizden biri sinirlendiği zaman da ne yapsın? Sussun, konuşmasın diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü kardeşlerim, gâdab yani öfke Nedir? İşte kamın galeyana gelmesi mi derler? Kam galeyana gelir, kalp hızlı hızlı çarpmaya başlar ve insan bazen ne dediğini ne yapamaz? Bilemeyebilir. İşte şeytan o anda yanında ne yapar? Hazır bulunur.、Ve、belki de Müslüman kardeşinle öfke, öfken sayesinde düşman olmana hatta onu öldürmeye kadar bu ne yapabilir? Gidebilir. İşte burada ki kardeşlerim öfkenin Şeylerinden,、e, sebeplerinden bir tanesi de kibirdir kardeşlerim. Kibirli insan çabuk sinirlenir ve onu yatıştırmak da ne yapar?、E, güç olur. Ama ne zamanki insan Allah Azze ve Celle'nin azametini, kudretini hatırlar ise işte ondaki o kibir, o kendi nefsini beğenme yok olur ve ne yapar? Hemen、e, öfkesi diler. Ve işte burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi ilaç, nebevi tedavi hemen yerine getirilirse ne yapıyor? Gadab öfke dinebiliyor. Ne yapsın? Sussun. Eğer susarsanız işte o zaman ne yaparsınız? Öfkenizi yenebilirsiniz. Öfkeyle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine birçok neyi var? Nasihatı var. Mesela sizden pehlivan kimdir denildiğinde... Pehlivan işte birilerini yenen değil, asıl gadab anında, öfke anında öfkesine sahip olandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iki kişi birbirlerine kötü sözler söylemeye başlıyorlar. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, vallahi ben bir kelime biliyorum, eğer diyor o öfkelenen kimse bunu söylerse, Muhakkak ki ondaki öfke ondan gider diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Âğuldu bîllâhî min esh-shaytanir raçîn. Ben şeytandan, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım dediği zaman. Âğuldu bîllâhî min esh-shaytanir raçîn dediği zaman ondaki muhakkak ki o öfke gider diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın öfkelenen bir kimseye karşı Eğer ayaktaysa ne yapsın? Otursun. Eğer oturuyorsa da ne yapsın? Yatsın. Ve daha hala da öfkesi dinmiyorsa ne yapsın? Orayı terk etsin diyerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, öfkenin tedavisini、e, bildirmiştir. Aleyhissalatu vesselam. Evet. 246 numaralı rivayet. Atan İbni Yesır'dan rivayet edildiğine göre şöyle anlattı. Abdullah İbni Amr İdn'i az ile karşılaştım ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tevrat'ta bulunan özelliklerini bana haber ver dedim. O evet dedi. Allah'a yemin ederim peygamberler Kur'an'daki bazı sıfatlarla Tevratla sıfılanmıştır. Cenab-ı Hak ey peygamber, muhakkak bir muhakkak ki seni biz seni şah, biz seni şahit, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Bir de seni ümm ümminler için Koruyucu olarak gönderdik. Sen benim, sen benim kulun ve açımsın. Sana El Mütevkel ismini verdim. Peygamberler, Peygamber ne söyleyeceğini bilmeyen sert, kaba davranışlı, çağrıştlarla bağırıp çağıran, kötülüğü kötülükle gidermeye çalışan değildir. Ancak o hatalarını örtmek ve bağışlar. Yoldan çıkmış bir ümmeti kendisiyle doğr doğrulmadıkça Allah'ın ruhunu almayacaktır. Onlar la ilahe illallah deyip ve bu tevhid sözüyle kör gözlerini, sağır kulaklarını ve kibisi kalplerini açıncaya kadar Allah'ı onun peygamberle işitacaktır. Evet. Atayi ibn-i Esab radıyallahu anh'u diyor ki ben Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radıyallahu anh'u ile karşılaştım ve bana Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Tevrat'taki sıfatından haber ver dedim diyor. Kardeşlerim Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radıyallahu anh'u E, kitap ehlinin kitaplarına çokça bakan, onları okuyan birisiydi. O yüzden sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yani Tevrat'taki vasfını da özelliklerin de nasıl olduğunu、e, soruyor ki、e, Tevrat'taki birçok vasıf aynı zamanda Kur'an'da da vasfedilmiş ve Tevrat'ı okuyan Tevrat ehli de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını özelliklerini en iyi şekilde bilen hatta öyle ki Allah, e, onlar diyor seni kendi çocuklarından daha iyi tanırlar diyor Allah Azze ve Celle. Buna rağmen maalesef kitap ehli bir çoğu ne yapmamıştır. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam'a iman etmemiştir. Allah'ın hidayet verdiği bunun、e, dışındadır. Bunun üzerine、e, sahabe diyor ki、e, Tevrat'ta diyor sıfatlarından bazıları Kur'an'da da vardır diyor ve burada Ahzap suresi 45. オクルー。 ve biz seni müjdeliyece olarak kimlere müminleri cennetle müjdelemek kafirleri de cehennemle müjdelemen için gönderdik diyor Allah Azze ve Celle ve nevira ve bir uyarıcı olarak gönderdik diyor yani uyar ki insanları yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle dünyadayken yaptıklarınızdan muhakkak hesap soracaktır ve yarın kıyamet günü dünya amel günü kıyamet ise hesap günüdür öyleyse Allah'ın azabından çekinin diyerek Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam muhakkak bizleri bütün insanlığı ne yapmıştır ee, uyarmıştır Aleyhisselatu、e, Vesselam ve yine ve her zannil ummiyin ve ummiileri bir koruyucu olarak ummi kelimesi kardeşlerim aslında lugatta Yazma okuma yazma bilmiyen kimse olarak kullanılmış ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah Haziretül Cenle bu, kelime, bu kelimeyi kullanmış. Kua al-ladi ba'ath fi al-ummiyin rasulan minhum. Yatlu 'aleyhim ayyathi ve zekhihi mu yullemu mu yullemu kitabu al-hikma. Ve inkanu min qablu lafi zallal mubin. Allah diyor onların iclerinden ümmilerin ümmilerden bir peygamber gönderdi diyerek ümmi kelimesini kullanmış. カーディスティール、イヴァイトアブディー・ワー・ソーリ i アラザヴェジェル、ハイガンベラアレイソーラート・ワー・ソーリー、アブディー・ワー・ソーリー、カーディスティール、イヴァイトアブディー・ワー・ソーリー、アラザヴェジェ e ハ a l ンベラアレイソーラ t ト・ワー・ソーリー、アブディー・ワー・ソーリー、カーディスティール、 ve Rasulüm olarak hitap etmiştir. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir kuldu, yani bizim gibi bir insandı, bizim gibi yiyip içip yiyip içen, çarşılarda dolaşan, evlenen ve çoğalan bir kimsedi, insandır. Ama diğer taraftan da aynı zamanda bir rasuldü. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanlar içinde seçtiği ve insanlara bir peygamber olarak gönderdiği bir kimseydi. Çünkü dediği gibi, "Qul innama anabasharum mihlokom". Peki ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, ben ancak sizler gibi bir beşerin, bir insanın, Yuhay iley, ancak Allah Azze ve Celle Aleyhissalatu Vesselam insanlardan ayrınlı özelliği neydi? kendisine vahyolulmasıydı、e, e, aleyhissalatu vesselam. Ve Allah diyor ki semmeytükel el-mutevekkil el-mutevekkil nedir? Allah'a tevekkül edendir kardeşlerim. Yani burada、e, aza tahammül eden, kanaat eden ve hoşlanılmayan şeylere karşı sabredendir. Bazı kimseler、e, tevekkül kelimesini anlatırlarken Allah Azze ve Celle'nin وَمَا مِنْ دَابَّةٍ الْأَرْضِ اِلَّا اللّٰهِ رِزْقُهَا فِي عَلَى あまりにも言われていることはあなた م ことです。 Hatta diyor rızkımın ayağına gelmesini bekleyeceğim diyor adam. Böyle diyen bir adamız, adamdan soruluyor. Ahmet bin Hanber rahimahullah'a. Bu sefer diyor ki Ahmet bin Hanber rahimahullah gerçekten bu adam ilim yönünden cahil bir kimsedir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki benim rızkım mızrağımın gölgesinde, gölgesinin altında kılınmıştır diyor. buyurmuştur diyor. Bu şekilde Ahmed bin Hamdul rahimullah、e, cevap veriyor. Hatta Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam diyor ki, eğer sizler Allah'a gerektiği gibi tevekkül etseydiniz, sabah neyin yuvasından aç olarak uçup, akşam neyin yuvasına top olarak dönen kuşlar gibi olurduğunuz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabi ki burada ne vardır? Kuş bile kendi rızkını talep etmek için ne yapıyor? Yuvasından dışarı çıkıyor. <gülüyor> uçuyor. O oradan oraya uçuyor de tekrar rızkını、e、vesilelere sallarak ne yapıyor? Tekrar、e、yuvasına dönüyor. Yine rivayet duruyor. Leyse <gülüyor> bi fadlin vula ghalif. なぜか。<Ned> エレー、ドクズンジュー、アイティー、キャラセンデー。エレー、キャラクル、キャラクル、レア、イサ ع ナー、ユムシャクター、ダンマサイドン、アスクスラクト、オーサイドン、モアカ、センエツラフン、アスラガスラト、ダンマサイドン、ウインナケ、ラア、クルクルアディー、エイ、モハメッド、ララサレジェン、サレラサレ、モアカプティセル、ユジェビル、アー、ラクル、ゼレス、 İşte bu ahlakın sahip olan kimsenin Allah'ın rahmetiyle aynı zamanda yumuşak bir kimse olduğu, kaba, saba ve katı kalpli olmayan bir peygamber olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Ve çarşılarda bağırıp çağıran bir kimse de değildir diyor. وَلَا يَتْفَعُوا بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَاكِنْ يَعْفُوا o yakışır. Kesinlikle ve kesinlikle ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özenliğinden haber verirken kötülüğe asla kötülükle karşılık vermezdi diyor Allah Azze ve Celle. Daha önceki rivayetlerde de geçti. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek asıl iyilik budur kardeşler. Eğer gerçekten size karşı yapılan kötülüğe iyilikle karşılık verebiliyorsanız Hakikaten yüce bir imana, güzel bir imana sahipsiniz demektir. <gülüyor> Allah hepimize o imanı bizlere bahşetsin kardeşlerim. Etfa billatihiye ahseni syya, nhamu alemu bima yasifun. Onların kötülüklerine karşı ne yap veya kötülüğe iyilikle karşılık ver. Biz diyor onların ne yaptıklarını yaptıklarını veya vastettiklerini çok iyi biliriz diyor Allah Azze ve Celle. Fakat onları ne yap? Başta affet, günahlarını aldırırmama ve cezalandırmamadır affetme kardeşlerim. Evet, Allah Azze ve Celle diyor o peygamberi、e, eğri olan bir milleti, ta ki la ilaha illallah yani küfür milletini küfürden kurtarıp şirkten kurtarıp tevhid'e illetip ve la ilaha illallah kelimesini öğretene kadar hayatlarını geçirene kadar Allah Azze ve Celle onu anlayacaktır. Ve hakikaten de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık peygamberliği müddetince boyunca bunu gerçekten gerçekleştirmiş. Ve La İlahe İllallah kelimesiyle o küfür içindeki cehalet içerisindeki o milleti o topluluğu insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartmış ve ulaşmış. kıyamete kadar da ona tabi olanlar aynı yolda devam edecek ve o ışıktan faydalanacaklardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin inşallah. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanan onun vasıflarını okuyup, belleyip, talim edip, onun gittiği yoldan gidip onu en güzel şekilde、e, örnek alan, onun gibi yaşamaya çalışan, onun ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin inşaallah. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip etle inşaallah. Allahım bize hem dünyada iyilik ver. アンアーてィリティエリクバルバビズジャンナマザブンダンコロービズメハマティネーラハマティネーゲネティネギルディルディンコルラランダンエネービズベネスミズィナマザクランベゼカティベランコルラランダンエネーラ